Hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerr-i umuri muhtesatuhha ve kul muhtesaten bid'a ve kul bid'atin dalala ve kul dalalatin fi'n nar. Evet. Muhterem kardeşlerim Riyadu Salihin adlı kitabımızın 20 nolu rivayetimizde tevbe bablarındaki 20 nolu hadisimizde ve ân abi Sa'id Sâd Sinan al Khudri an, ân Allah sallallahu aleyhi ve sallam âr, kân fi man kân qâblakum, ve tisâ'in haber verdiği geçmiş ümmetlerden haber verdiği kıssalardan bir tanesi kardeşlerim. Ki biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de de Allah Azze ve Celle nedir? Geçmiş ümmetlerden zaman zaman bazı kıssalar anlatır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da işte bu tür kıssalardan bir tanesi diyor ki sizden önceki kavimlerden, geçmiş ümmetlerden diyor bir adam vardı diyor yaşayan. Ve bu adam katil birisi. Tam 99 tane ne yapmış diyor? Can almış, adam öldürmüş diyor. Daha sonra bu kimse ne yapıyor? Pişman oluyor ve tövbe etmek istiyor. Fakat ne şekilde tövbe edeceğini veya kendisi için bir tövbe olduğu olduğunu mu? Tövbe kapısının kendisi için açık olup olmadığını merak ediyor ve insanlara bunu soruyor. Ve diyor ki ben 99 tane adam öldürdüm. Benim için tövbe var mı? Allah beni bağışlar mı diyor. Sonra insanlar bunu o zaman rahip denilen, yani kendisinde ilim olmayan ama çokça ibadet eden birisine ne yapıyorlar? İşaret ediyorlar. Ve o rahibin abid deniyor ona yani çokça ibadet eden ama ilimsiz olan, ilmi yok, alim değil. Diyorlar ki ve diyor ki ben diyor 99 tane adamları öldürdüm. Benim için tövbe var mı? Ve bu rahip olan kimse onun bu suçunu o kadar büyük görüyor ki yani 99 tane adam öldürmüş cani katil birisi. Hayır diyor senin için tövbe yok diyor. Sen tövbe etsen bile senin tövben geçerli değildir diyor. Sonra o adam katil bunun sözüne sinirleniyor ve o rahibi de öldürüyor. Ve e, öldürdüğü kimselerin sayesinde ne yapıyor? Yüze tamamlıyor. Sonra tekrar araştırmaya başlıyor araştırmasına devam ediyor. Adam yine içinde bir tövbe hissi var. Tövbe etmek istiyor. Acaba tövbem kabul edilir mi? Sonra diyorlar ki falanca yerde bir alim var. Ona git. Sorunu ona sor. Alim olan kimsenin yani ilmi olan Allah'tan korkan birisinin yanına gidiyor ve diyor ki ben yüz tane nefis öldürdüm. Yüz tane can aldım. Benim için bir tövbe var mı? Evet diyor. Senin için tövbe vardır diyor. Neden olmasın ki Seninle Allah arasına kim girebilir ki diyor. Ama diyor sen ne diyor? Falanca köye git, falanca beldeye git. Ve Allahu alem zahiren görünen o ki bu adamın yaşadığı bölge nedir? Kafirlerin olduğu bir bölge. Eğer sen tövbe etmek istiyorsan ve tövbende de devamlı olmak istiyorsan ne yap? Falanca yani Müslümanların olduğu kimselerin Allah'ın dinini yaşadığı kimselerin arasına gidesin ki ne yapasın orada dinini güzel bir şekilde yaşayabilirsin yani tövbeni orada devam ettirebilirsin. Çünkü biz tövbe baplarına girdiğimiz zaman ne demiştik? Tövbenin geçerli olabilmesi için bir yaptığı günahı terk etmesi gerekir. İki pişman olması gerekir. Üç artık o günaha bir daha dönmemeye dair azmetmesi gerekir. Ve diyor artık senin bu günahını işlememen için o toplumu ne yapman gerekir yani o kafir toplumu Allah-u Alem kafir olduğunu söylemek için diyorum. Nedir? Terk etmen gerekir diyor. Adam da güzel bir tövbe ediyor ve o alemin işaret ettiği o köye doğru ne yapıyor? Yola çıkıyor diyor Allah Resulü selam. Kısa devam ediyor. Adam diyor tam yolun ortasına geldiği zaman yani çıktığı bölgeden, köyden varacağı yerin ortasına geldiği zaman ölüm gelir. Ölüm meleği geliyor. Bu adam orada can veriyor. O esnada azap melekleriyle rahmet melekleri geliyor diyor Allah Resulü Selam. Ve ikisi arasında çekişme oluyor. Azap melekleri diyor ki bu cenaze bizim. Alıp götürüp cehenneme atacağız. Rahmet melekler de hayır. O güzel bir tövbe etti. Ve tövbesini de devam ettirmek için, dinini yaşayabilmek için falanca İslam İslam'ın olduğu, e, Müslümanların olduğu falanca köye gitmek istiyordu. O bizim diyorlar. Ve Allah Azze ve Celle onların arasında hakem olması için insan suretinde hadiste geldiği gibi bir melek gönderiyor. Melek diyor ki İkisinin arasını yani köyden çıktığı, sürekli suç işlediği köyden çıktığı yerle varacağı yer arasını ne yapın diyor? Mesafeyi ölçün diyor. Ve ölçtükleri zaman bir karış e, nedir? Varacağı yere daha yakın olduklarını görüyor ve rahmet melekleri ne yapıyor? Onu alıp götürüyorlar. Diğer gelen rivayetlerde, bu Muttafakun Aleyh Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadis ve diğer bazı rivayetlerde de Müslim'de gelen rivayette Allah Azze ve Celle ona yani onun bedenine köye biraz daha yaklaşmasını emrediyor. Nedir? O yaklaşıyor ve e, rahmet melekleri ne yapıyor? Onu alıp cennete götürüyorlar kardeşlerim. Evet kardeşlerim muhakkak ki e, bu hadiste nedir? elde edeceğimiz birçok faydalar vardır. Bunlardan bir tanesi kardeşlerim şudur. Bir insan amden yani bilerek kasten adam öldürürse, cinayet işlerse ve bundan dolayı da tövbe istiğfar ederse muhakkak ki Allah Azze ve Celle onun tövbesini kabul eder. Delin nedir? Allah Azze ve Celle diyor ki İnnallâhe La yaghfiru an yushraka bihi ve yaghfiru ma limen yasha Allah azze ve celle diyor. Şirkin dışında bütün günahları dilediği kimse için ne yapar diyor Allah azze ve celle? Bağışlar diyor. Nisan suresi 48. ayeti kerimede. Yani şirkin dışındaki bütün günahları Allah azze ve celle dilerse ne yapar diyor? Bağışlar, affeder diyor. Şimdi bu nedir? Yani katilin cinayet işleyen adamın tövbesinin kabul edildiğine dair cumhurun yani alimlerin genelinin görüşü budur. Ancak İbn Abbas'tan, radıyallahu anhumadan e, katilin cinayet işleyen adamın tövbesinin kabul edilmediğine dair bir söz nakledilmiş. Ancak burada Allahu alem bunu da demek istediği yani maktulun Cinayeti işleyen tarafından bir tövbe kabul edilmediği anlaşılmaktadır. Ee, şimdi bir e, katil için ne vardır kardeşlerim? Üç tane hukuk vardır. Tövbe edecek ama nasıl tövbe edeceğine dair üç tane esas vardır. Birincisi Allah'la kendisi arasında olan bir hukuk. Çünkü yaptığı bir sonuçta Allah Azze ve haram kıldığı bir fiil. İkincisi nedir? Cinayet işlediği yani öldürdüğü adamla kendisi arasında olan bir hukuk. Üçüncüsü de e, öldürdüğü maktulün, cinayet işlediği adamın yakınlarıyla, işte annesi, babası veya e, neyse yakın akrabalarıyla olan hukuk. Şimdi Allah'la kendi arasında olan hukuka geldiği zaman, Muhakkak ki Allah azze ve celle tövbe ettiği zaman Allah azze ve celle muhakkak ki onun tövbesini ne yapacaktır? Kabul edecektir. Çünkü diyor ki Allah azze ve celle: "Kul ya ibadîllezîne asrafû alâ enfusihim lâ taqnatû min rahmetillâh. İnne Ey diyor nefislerine günah işleyerek zulmetmiş kullarım. Sakın ola ki Allah'ın rahmetinden ümidinizi Kesmeyin diyor. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle nedir? Günahların hepsini tamamını kabul eder diyor. Yalnız biraz önceki ayeti kerimede söylediğimiz gibi şirk Allah Azze ve Celle ibadetinde ortak koşmak nedir? Bu bunun dışındadır. Allah Azze ve Celle asla bunu ne yapmayacaktır? Bağışlamayacaktır. Bu katilin yani adam öldüren cinayet işleyen insanın Allah Azze ve Celle ile kendi arasında olan nedir? Hukuk. Tövbe ile bu iş ne yapıyor? Allah Azze ve Celle. Dilerse onu bağışlıyor. Evet. İkincisi ise nedir? Maktulle yani öldürdüğü kimseyle arasında olan hukuk. Bu da nedir kardeşlerim? Yani nasıl olur? Sonuçta ortada bir öldüren var bir de ölü insan var. Şimdi öldüren katil kimsenin maktulden gidip ya ben seni öldürdüm hakkını helal et gibi bir şey demeye hakkı olmadığı için yani böyle bir şey söz konusu olmadığı için bu nedir? Bu katille maktul arasındaki hesaplaşma mahşerde Allah ve Celle'nin önünde yapılacaktır. Üçüncü ise, hak ise nedir? Katil ile maktulün yani öldürülen arasındaki hukuktur. O da nedir kardeşlerim? Bir- Dedik ki öncelikle güzel bir tövbe yapması gerekir. Ve bu tövbesinin geçerli olabilmesi için öldürdüğü kişinin ailesine gidip kendi nefsini teslim etmesi gerekir. Ben işte, e, mesela işte çocuğunuzu öldürdüm, oğlunuzu şunuzu, neyse bunu itiraf ediyorum ve ben size kendimi teslim ediyorum. İsterseniz beni öldürün, kısas yapın. İsterseniz beni bağışlayın. Tamam git biz seni bağışladık diyeyim. Çünkü Allah Azze ve Celle onlara böyle bir hak veriyor. İsterseniz benden kan parası dediğimiz diyet isteğindir. Bu nedir? Aileye yani makturun ailesine kalmış şeydir. Dilerlerse onu bağışlarlar. Dilerlerse onu kısas olarak öldürürler. Dilerlerse de ondan kan parası dediğimiz yani diyet isteyebilirler böylelikle onun tövbesi ne olmuş gerekir yani tövbesinin bir gereği olarak bunu yapması gerekir dediğimiz gibi katille maktul arasında hesaplaşmada mahşere kalır kardeşlerim evet bu hadiste inşallah zikredeceklerim bu kadar kardeşlerim şimdi gerçekten sahabe hayatında gerçekleşmiş çok büyük olaylardan anlayacak çok büyük bir ibretten bir tanesi de kâb ibnül malik radıyallahu anhunun kıssasıdır kardeşlerim. Kıssa uzunca bir kıssa o yüzden e, buharide geçen bir rivayet kardeşlerim e, ben inşallah onu e, buradan ben size aktarayım Allah izin verirse kardeşlerim. Kabe İbni Malik kardeşlerim e, babasının tek oğlu bir evin tek evladı ve Arap Yarımadası'nda biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderildiği zamanda nedir? Edebiyat. Yani e, nedir? Önde olan bir şeydi. Yani şiir dalı, şiir söylemek e, edebiyat tarafı çok güçlüydü. Bu da Kâb ibn Malik de Arap Yarımadası'nın güçlü şiirler, şairlerinden bir tanesidir. Ki kendisi e, nedir? İkinci akabe biatında Müslüman olmuş ve ondan sonra hicretin 50. yılında Muaviye'nin hilafeti zamanında 77 yaşındayken ne yapmıştır? Vefat etmiştir. Kıssa kardeşlerim Tebuk savaşında Kabe İbni Mali'nin katılmaması ile alakalı kıssa. İnşallah ben onu size aktarayım kardeşlerim. Çünkü gerçekten çok önemli bir olay. Ondan sonra inşallah hadisten çıkartılacak dersleri tek tek Almaya çalışalım kardeşler. Kâb i̇bn Malik kendisi Tebuk Savaşı'nı anlatırken şu şekilde bahsediyor. Diyor ki ben diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Tebuk Savaşı'ndan başka bir savaştan geri kalmadım. Bir de diyor ben Bedir Savaşı'na katılmamıştım ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Savaşı'na katılmayan hiçbir kimseye bir şey demedi diyor. Hadiste geldiği gibi kardeşlerim Kâb ibn Malik Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte her savaşa katılıyor. Hiçbir savaştan geri kalmıyor diğer Müslümanlar, diğer sahabeler gibi. Ancak diyor Bedir Savaşı'na katılmadım ki biliyorsunuz Bedir Savaşı'na Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 300 küsur kişiyle gidiyor. Ama nedir niyetinde savaşmak yok Bedir Savaşı'nda geldiği gibi. Nedir sahilden giden Kureyş kervanı ne yapmak elde edip onların mallarını almak. Çünkü biliyorsunuz Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret ettikleri zaman üzerlerinde hiçbir şey almadan mallarını ne kadar mülkleri varsa olduğu gibi Mekke'de bırakarak ne yaptılar? Medine'ye hicret ettiler. O yüzden e, oradaki malı Allah Resulü Sellem 300 küsur ile beraber gidip ne yapmak istedi? Almak istedi. Yani savaş niyetiyle çıkmadı. O yüzden e, Bedir Savaşı'na katılmayanlar, katılmayan Müslümanlar vardı Medine'de ve onlara da Allah Resulü sallallahu aleyhi herhangi bir şey ne yapmadı, söylemedi diyor. Ve bir de bu Tebuk Savaşı kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'e savaş maksadıyla değil, Kureş kervanını karşılamak için çıkmıştı. Ancak Allah azze ve celle Müslümanlarla düşmanlarını savaşa dair bir kasıt olmaksızın karşı karşıya getirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme İslam üzere beyat edilen Beyat gecesinde ben de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ile beraberdim diyor. Her ne kadar insanlar Akabe Beyatı'na nazaran Bedir Savaşı'ndan daha çok bahsetseler de benim için Bedir Savaşı'na katılmak Akabe'de hazır bulunmak derecesinde sevimli değildir. Şimdi Bedir Savaşı'na her ne kadar katılmadıysa da ne yapmıştır kardeşlerim? Akabe Beyatı'nda bulunan sahabelerden nedir? Kab Ibn Malik birisidir şimdi şimdi bu kıssayı tamamen Kab Ibn Malik kendi diliğine ne yapıyor bizlere anlatıyor kardeşlerim diyor ki Tebuk savaşına katılmayışımın haberine gelince ben o savaş esnasında güçlü olduğum kadar hiçbir savaşta güçlü ve kolay imkanlara sahip değildim vallahi bu savaşta olduğu gibi daha önce iki deveyi bir arada bulamamıştım Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir savaşa çıkmak istediğinde onu bir başkasıyla ne diyor? İma ederdi diyor. Ancak Tebuk savaşı bunda nedir? Müsnesnadır diyor. Neden? Çünkü Allah Resulü aleyhi ve bir savaşa gideceği zaman mesela doğuya tarafına bir savaşa gidecekse nedir? Çünkü harp hiledir diyor Allah Rasulü'nün. <gülüyor> El harbi khid'atun diyor. Savaşta hile vardır. Yani yalan söyleyebilirsiniz hile vardır. Eğer doğu tarafına gidecekse sanki batı tarafına gidecekmiş gibi ne yapıyordu? Onu ima ediyordu. Yani biz bu tarafa değil de bu tarafa savaşa gideceğiz. Yani herhangi bir haber olur ya arasında münafıklar var çünkü çokça biliyorsunuz. Yaşıyor. O haberleri onlara ulaştırmalarından korkarak ne yapıyor? Doğuya gidecekse batıya gidecekmiş gibi ne yapıyordu? Burada e, hele yapıyordu. Ancak diyor Tebuk savaşında bunu yapmadı diyor. Açıkça Tebuk savaşına gidileceğini orada savaşıcılarını ne yaptı? Açıkça beyan etti diyor. Çünkü hadiste geleceği gibi çok sıcağın olduğu bir zaman çok şiddetli bir sıcak var, çöl sıcağı var ve insanların bu sıcak için yani hem uzun sürecek yolculuk için hem de çok meşakkatli olacak bu yolculuk için hazırlanmaları için ne dedi? Tebuğa gideceğiz, yolumuz, yolumuz uzun ve meşakkatli bir yol. O yüzden ne yapın? Güzelce hazırlığınızı yapın diye Allah Resulü Aleyhisselam bunu ne yaptı? Açıkça belli etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk Savaşı'na Şiddetli sıcak bir mevsimde yola çıkmıştı. Bu uzun, tehlikeli bir yolculuk olacak ve çetin bir düşmanla karşılaşılacaktı. Bu, bu sebepten dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu uzun ve çetin geçecek olan yolculuğa hazırlanmaları için onlara gidecekleri yeni önceden haber verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Tebuk yolculuğuna çıkacak Müslümanların sayısı da fazlaydı. Mücahitlerin künyelerini muhafaza edeceği hiçbir kitap yani divan defteri almıyordu. Yani bu ne demek kardeşlerim? Ee, o zaman e, Müslümanlar savaşa gidecekleri zaman ne yaparlardı? Kendilerini isimlerini yazdırırlardı. Ve o savaşta katılan o kadar çok Müslüman sayısı fazlaydı ki diyor artık o defter bile onların sayısını ne yapmadı? Almadı diyor kardeşlerim. Hiçbir kimse bu savaştan gizlenmek istemiyordu. Yani geri kalmak istemiyordu. Herkes bu savaşa katılmak istiyordu. Çünkü nedir? Komutanları, önderleri, Allah'ın Resulü, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi birileri. Ve şehadete erme nedir? Onlar için ya şehadet vardı ya da alda edecekleri gazi olup ganimetler vardı. Evet kardeşlerim. Ancak Allah tarafından vahiy inmedikçe... Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bundan haberi olmaz diye zanneden kimseler bu savaşa katılmamak için gizlenmişler. Yine münafıklar ne yapıyor? Piyasaya çıkıyor. Müslümanlar bu savaşa katılmak için canlarıyla başlarıyla e, canlarını ve başlarını mallarını ortaya koyup hazırlıklarını yapıyorlar. Ama münafıklar ise gitmemek için ne yapıyorlardı? Kendilerini gizliyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu savaşa meyveler olgunlaştığı ve ağaç gölgeler de hoş olup tam gölgelenecek bir zamanda çıkıyordu. Yani kimse güneşe çıkmak istemiyor. Herkes bulduğu bir ağacın gölgesinde yatıp uymak istiyor. Öyle bir zaman, öyle sıcak bir zaman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar savaş hazırlığıyla meşgul oluyorlardı. Onlarla birlikte savaş hazırlığı için ben de onlarla birlikte çıkmaya başladım diyor. Ancak evime savaş için hiçbir hazırlık yapmadan döner ve derdim ki... ...ben savaş için çabucak hazırlanabilirim, buna gücüm yeter. Çünkü Kâb İbni Malik kardeşlerim o zaman genç birisi. Yani gençliğinden, çabukluğundan dolayı Müslümanlar o anda savaşa hazırlık yaparlarken... İşte yüklerini, develerini hazırlarlarken, sularını, yiyeceklerini hazırlarlarken ne diyor? Ben diyor, nasıl olsa vakit var diyor. Ben hazırlanırım diyor ve ne yapıyor? Yavaştan alıyor. Bu şekilde savaşa hazırlık için ihmalkar davranışım devam etti diyor. Öyle ki Müslümanlar işlerini ciddiye almışlar ve hazırlıklarını neredeyse bitirmişlerdi. Artık Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve beraberindeki Müslümanlar, Hazırlıklarını bitirmişler ve yola çıkmaya hazır bir hale gelmişlerdi. Ben ise hala hazırlık yapmamıştım. Ben dedim ki onun ardından bir iki günde hazırlanır sonra Müslümanlara arkalarından katılırım. işine rağmen Müslümanlar hazırlıklarını bitiriyorlar ve ne yapıyor? Artık yola koyuluyorlar. Yola çıkıyorlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beraber tebük savaşını severler bek tarafına. Bu hazırlık yapmadığı halde nasıl olsa ben hazırlığımı yaparım. Birkaç gün sonra da olsa ve koşturarak atımı onlara rahatlıkla yetişebilirim diye oyalanmaya devam ediyor. Gerçekten kardeşlerin bu hadiste çıkartılması gereken çok büyük dersler var. Ve devam ediyor ki ibn İbn Malik anlatmaya. Ordu diyor Medine'den ayrıldıktan sonra yine ben sabah vakti hazırlık için çıktım. Fakat bir iş göremeden ne yaptım? Yine evime geri döndüm diyor. Sonra ertesi sabah çıktım yine boş döndüm. Bu hal bende böyle devam edip gitti. Nihayet Müslümanlar hızla yol aldılar. Böylelikle de savaşa katılmam da elimden kaçırmış oldum diyor. Artık savaş elden kaçtı diyor. Artık gitme şeyim kalmadı diyor. Bunun ardından ben istedim ki hiç olmazsa yola çıkayım ve onlara yetişeyim. Keşke bunu bari yapmış olsaydım diyor ki İbn-i Ama bunu da yapmadım diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk savaşına çıktıktan sonra Medine'de insanların arasına çıkıp dolaştığımda üzerine nifak yani münafıklık damgası vurulmuş bir adamdan ve zayıflığından dolayı Allah'ın özürlü gördüğü kimseden başkasını görememiş olmam beni çok üzmüştü diyor. Müslümanlar tamamen ne yapmışlar? Savaşa gitmişler. Medine'de kimse kalmamış. Ben diyor sokağa Medine'ye çıktığımda diyor artık tamam bu münafıktır. Artık münafık damgası vurulmuş kimselerden ve özürlü kimselerden başkasını görememiş olmam. Ki ben ki diyor güçlü genç birisiyim yani savaşa katılmam gerekirken bu tür insanların arasında olmam beni gerçekten çok üzmüştü diyor Kabe bin Malik. Evet sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor Tebuk'a ulaşana kadar benden hiçbir zaman bahsetmemişti. Benden sormamıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tebukte bir topluluk içinde otururken Kâb ne yaptı diye sordu. Ondan haber sordu. Selim'e oğullarından birisi dedi ki ey Allah'ın Resulü Kâb'ı kıymetli iki bürdesi ve kibirle iki tarafını bakması Medine'de onu hapsetti diye cevap verdi. Bunun üzerine Muaz i̇bn Cebel bunu söyleyen o kimseye dedi ki sen ne kötü bir şey söyledin. Vallahi ey Allah'ın Resulü biz onun hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyoruz dediler. Bunun üzerine Allah Resulü Selam ne yapıyor? Hiçbir şey söylemedi diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin diyor Tebuk'tan Medine'ye dönmekte olduğu habere gelince beni bir hüzün ve endişe kapladı. Yarın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ne desem de onun efkesinden kurtulsam diye mazeretler aramaya başladım diyor. Kendimce bir yalan düşünmeye başladım. Acaba Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde bir yalan söyleyip bu halden özür beyan edip kurtulsam mı diye çareler aramaya başladım diyor. Ailemden diyor akıllı başlı kimselere gidip bu konuda yardım istedim. Allah Resulü Aleyhisselam sonunda Medine'ye geldi diyor. Bu haberde gelince artık bendeki bu batıl düşünceler yok oldu ve anladım ki içimde bulunduğum bu durumdan asla yalan söyleyerek kurtulamam diyor. Bu düşünceyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme doğruyu ve sadece doğruyu söylemeye karar verdim diyor Kabe ı i̇bn Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah vakti Medine'ye geldi diyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuktan döndüğü zaman diyor adeti hiç evine uğramadan direkt e, mescide gider ve ne yapardı diyor. iki rekat namaz kılardı diyor ki bu onun neydi kardeşlerim sünnetiydi diyor. Sonra da insanlarla beraber ne yapardı otururdu diyor. Yine Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem adeti üzere böyle bunları yaptı diyor. Stebuk savaşına katılmayan o münafıklar geldiler ve özürlerini beyan edip ne yapmaya başladılar, yemin etmeye başladılar. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem de bunların sayısı 40 küsür kişi idiler diyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunların sözleri ve yeminlerine benaen ne yapıyor, özürlerini beyan ediyor, kabul ediyor. Ve Allah'tan onlar için ne yapmıştı diyor? Bağışlanma diledi. Onlardan beyat aldı ve gizli hallerini, işin hakikatini ise ne yaptı diyor? Allah Azze ve Celle'ye havale etti. Kâb anlatmaya devam ediyor. Diyor ki onlardan sonra ben de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim. Kendisine selam verince öfkeli bir kimsenin tebessümü gibi bana tebessüm etti diyor. Sonra gel dedi diyor yanıma gel. Ben de yürüyerek yanına gittim ve oturdum. Bana dedi ki seni bizimle Tebuk Savaşı'na çıkman çıkmana engel olan şey neydi? Sen Akabe biatında bulunlardan biri değil misin? Ben dedim ki evet ey Allah'ın Resulü. Vallahi şayet şu anda senin dışında birinin önünde oturmuş olsaydım muhakkak ki ona bir özür beyan eder ve onun öfkesinden kurtulurdum. Çünkü bana güzel konuşma ve ikna yeteneği verilmiştir diyor Kabe ibn Malik'in Sıdkına bakın kardeşlerim diyor ki şayet şu anda benim karşımda oturan başka birisi olsaydı muhakkak ki ona bir şeyler uydurur yani allem eder eder içinde bulunduğum bu kötü durumdan kurtulurdum çünkü bana cidel verilmiştir yani fısaha verilmiştir yani Allah Resulü Vesselam diyor ya inne fil beyani Le -sihra, muhakkak bir beyanda sihir vardır diyor. Kâb İbni Malik de şair olması vasıtasıyla dolayısıyla dilini ve konuştuğu dili ve dolayısıyla dilini çok iyi kullanan birisi. Hani haksız dahi olsa dili sayesinde haklı gelmeyi becerebilen birisi. Bunu itiraf ediyor ben böyle birisiyim. Allah bana bu gücü vermiş diyor. Ama bu makam o makam değil diyor. Çünkü karşımda senin gibi Allah'tan vahiy indirilen birisi var diyor. Evet kardeşlerim. Ve anlatmaya devam ediyor. Şayet diyor. Ben bunu çok iyi biliyorum ki diyor. Ben şunu çok iyi biliyorum ki. Şayet ben şu anda seni razı edecek bir yalan söyleyecek olursam. Muhakkak Allah sana yalanımı bildirir ve seni hakkımda öfkelendirir şayet senin karşında seni öfkelendirecek doğruyu söylersem muhakkak ben bu konuda Allah'ın beni bağışlamasını ümit ederim. Ancak hayır benim seninle beraber Tebuk savaşına katılmayışıma dair hiçbir şer'i özrüm yoktur diyor. Vallahi ben bu savaşta olduğum kadar daha önce hiçbir savaşta bu kadar güçlü ve kolay imkanlara sahip olmamıştım. Bunun üzerine Allah Resulü Selam doğruyu söyledi. Şimdi kalk ve Allah senin hakkında hükmedinceye kadar bekle buyurdu. Ben de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanından kalktım. Yolda kalk, yol, Yola diyor ki koyuldum diyor. Selim oğullarından bir takım kişiler benim yanıma geldiler. Ki Selim oğulları nedir? Kabe ibn Malik'in kendi kabilesidir. Ve dediler ki benimle yürümeye başladılar. Vallahi biz senin bundan önce günah işlediğini bilmiyoruz. Sen... Tebuk Savaşı'na katılmayanlar gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir özür beyan etmekten aciz kaldın. Şayet diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir özür beyan etmiş olsaydın onun senin için Allah'tan bağışlanma dilemesi muhakkak ki senin için neydi? Yeterli gelirdi diye ne yapıyorlar? Kab ibn Malik'e söylüyorlar. Sonra Vallahi diyor Selime oğulları beni bu konuda azarlayıp suçlamaya o kadar çok devam ettiler ki diyor o kadar çok üzerime geldiler ki ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geri dönüp kendimi yalanlamayı yani geçerli Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kabul edeceği gibi bir özür beyan etmeyi istedim diyor. Aklımdan geçirdim fakat sonra onlara benim gibi savaşa katılmayıp da hiç özür beyan etmeyen kimse var mı diye sordum. Onlar da evet senin gibi iki kişi daha var dediler diyor. Onlar da tıpkı senin söylediğin gibi söylediler. Yani geçerli hiçbir mazeretimiz, şer'i bir mazeretimiz yoktur dediler ve Allah Resulü Aleyhisselam da kalkın gidin Allah Azze ve Celle sizin hakkınızda muhakkak ki hüküm verecektir dediler diyor. Dedi diyor. Sonra ben o ikisi kimdir diye sordum. O ikisi Murara İbn-i Rabi'ye el-Amri ile Hilal İbn-i Umeyye el dediler. Ve böylece bana Bedir Savaşı'nda hazır bulunan ve kendilerinde güzel bir imtisal örneği bulunan, yani benim için iki tane misal bulunan, güzel örnek bulunan o iki kimsenin olduğunu görünce artık ne yaptım? Kararımda kesin bir kez karar verdim. Yani doğruluğumda karar verdim diyor. Şimdi o ikisi kardeşleri Murara İbn-i Rabi'yle Hilal İbn-i ibn nedir? Bedir Savaşı'na katılan kimselerden bir tanesi. Ki biliyorsunuz Allah Azze ve Celle onların hakkında ne diyor? Onları tamamen Bedir ehlini bağışladığını söylüyor. Ve anladım ki madem ki bu insanlar <gülüyor> o Bedir ehline Bedir ehli Bedir Savaşı'na katılan o iki mücahid o iki insan Madem ki Allah Resulü selama girip doğruyu söylediler o zaman ben de ne yapacağım artık bu sözümde artık geri dönmeyeceğim. Muhakkak ki o ikisinde benim için güzel örnekler vardı dedi diyor ve kararımda ne yaptım caymadım yoluma devam ettim diyor. Evet kardeşler sonra Kabe İbni Malik kıssasını anlatmaya devam ediyor kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tebük Savaşı'na katılmayan benimle beraber 3 kişiyle Müslümanların konuşmasını yasakladı diyor. Asıl kıssa kardeşlerim bundan sonra başlıyor. Bunun üzerine insanlar bizden uzaklaştılar ve bize karşı tavır takındılar. Öyle ki diyor yaşadığım topraklar artık bana yabancı gelmeye başladı. Artık yaşamış olduğum toprakları tanıyamıyordum diyor. Ve bugün ya bu devam et bu. Artık bütün alakayı kesme durumu tam 50 gün sürdü. Devam etti diyor. Diğer iki arkadaşım evleri ne diyor kapandılar ve günlerini ağlamakla geçirdiler. Ben ise onların içinde en genci ve daha dirayetliydim. Ben evimden dışarı çıkar ve Müslümanlarla beraber namazda hazır bulunurdum. Çarşıda dolanırdım. Ancak benimle kimse konuşmazdı. Namazdan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir ve ona selam verirdim. Ve kendi kendime acaba Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dudaklarına hareket ettirerek selamımı aldı mı diye ne yapardım? Bir şüphe içerisinde olurdum diyor. Sonra namazı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yakında kılardım ve gizlice onu gözetlerdim. Namazıma yöneldiğim sırada o bana doğru dönerdi. Fakat ben onun tarafına bakınca da yüzünü benden çevirirdi. Nihayet insanların yüz çevirmelerinden de cefasından ızdırap çektiğim bu hal uzayınca bir gün Ebu Katade'nin bahçe duvarından açtım. Ki Ebu Katade onun nedir kardeşlerim? En yakın dostu ve amcasının oğlu kardeşlerim. Ve insanlar arasında diyor bana en çok sevimli gelen, en çok sevdiğim kimse o idi diyor. Yanına vardım ve ona selam verdim diyor. Vallahi selamımı almadı diyor. Ben dedim ki ey Ebu Katade, Allah için söyle. Benim Allah'ı ve Resulünü çok sevdiğimi bilmez misin dedim diyor. Fakat Ebu Katada bana hiçbir şekilde selam hiçbir şekilde ne yapmadı bana karşılık vermedi diyor. Ben yine Allah'ın adını vererek sordum. Ama o yine bana hiçbir şekilde cevap vermedi. Ey Ebu Katide Allah için söyle. Benim diyor. Allah'ı ve Resulünü sevdiğimi bilmez misin? Ama o yine cevap vermedi. Ve sadece ne dedi diyor? Allah ve Resuluhu, Allahü ve Resuluhu alem. Allah ve Resuluhu en iyi bilendir dedi diyor. Başka hiçbir şey demedi. Evet, bunun üzerine gözlerimden yaşlar boşandı. Döndüm duvardan açtım. Ben bir gün Medine çarşısında gidiyordum diyor. Medine'ye buğday satmaya gelen Şam ahalisi ekincilerden bir ekinci, Kab i̇bn Malik'i bana kim gösterir diye soruyordu. İnsanlar ona beni göstermeye başladılar. O adam benim yanıma geldi ve bana Ghassan kralından bir mektup getirdi. Mektupta Ghassan kralı şunları diyordu. Bana arkadaşının sana eziyet ettiği haberi ulaştı. Allah seni hakaret görecek ve hakkını zayi edecek bir verki de yaratmamıştır. Bizim yanımıza gel ki sana hak ettiğin değeri verelim. Şimdi Ghassan kralı Şam tarafındaki bakıyor ki Ka'b İbn Malik ashabı tarafından hejredilmiş, uzaklaştırılmış, ne selam verilmiş, ne selamı alınmış. Fırsat bu fırsat diyerek ne yapıyor Ka'b İbn Malik? Ki dediğimiz gibi şiiriyle ünlü birisi, şair birisi, dilini çok iyi kullanan, konuştuğu dili çok iyi kullanan birisi. Ve buna binaen Gassân kralı Şam tarafında ne diyor? Ona bir mektup gönderiyor. Ve diyor ki Duydum ki böyle böyleymiş ashabın seni hecretmiş, seni uzaklaştırmış, selamı kelamı kesmiş. Gel diyor bize bizim yanımıza gel. Yani onun İslam'dan Müslüman olmasından terk ederek kendi dinine gelmesini çağırıyor. Ve biz sana diyor her türlü ikramda bulunuruz, gerektiğin değeri biz sana veririz diyor. Ama Kabe ibn Malik ne diyor kardeşlere? Şimdi bu kıssayı kendi dininden anlatması dolayısıyla ben okumayı ne yaptım? tercih ettim kardeşlerim. Çünkü gerçekten çok büyük faydaları inşallah gelecek kardeşlerim. Ben diyor bu mektubu okuyunca bu da diğeri gibi bir beradır, bir imtihandır diye ne yaptım diyor. Düşündüm ve bu mektubu ocağa atıp yaktım diyor. Sonra diyor bu elli günün kırk günü geçince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin elçisinin bana geldiğini gördüm. Musibet üstüne bir musibet daha. Ve dedi ki diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senin hanımından ayrılmanı emrediyor. Yani öyle bir düşünün ki kardeşlerim hiçbir insan sizinle konuşmuyor. Sizinle selam vermiyor yaşadığınız toplukta. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arasında olduğu halde aralarında olduğu halde o bile ne selam veriyor ne de onunla konuşuyor. Ve 40 gün olduğu zaman ki toplam 50 gün sürüyor bu. 40 günün sonunda diyor ki 40 gün olduğu zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem artık hanımının da senden uzaklaşmasını emrediyor. Onu boşamamı mı emretti diyor. Hemen soruyor. Böyle olduğu halde Kâb İbn-i kalbinde hala bir nedir? Bir itaat var. Allah ve Resulü'nden ne gelirse kabul etme var. Çünkü düşünün 40 gün boyunca hiç kimse size selamınızı dahi almamış, konuşmamış, sizi etmişler Buna rağmen itaati Allah'a ve Resulü'ne olan itaati ne yapıyor? Devam ediyor kardeşlerim. Allah Resulü diyor benim hanımımı boşamamı mı emretti? O sahabe ne diyor? Hayır diyor. Ancak diyor ailesinin yanına ne yapıyor? Gönderiyor. Ve diyor ben hanıma dedim ki babanın evine git ve Allah bu konuda hakkımda bir hüküm verene kadar onların yanında kal diye ne yapıyor? Hanımını dahi kendi eliyle annesinin babasının yanına gönderiyor ve Kâb artık yapayalnız kalıyor kardeşlerim. Ondan sonra Hilal İbni Umeyye'nin karısı Yine böyle özür beyan edip de yani savaşa katılmayıp da hiçbir özrü olmayan Ka'b İbni Malik gibi olan Hilal İbni Umeyye'nin karısı Allah Resulü Sallam'a geliyor ve diyor ki ey Allah Resulü Hilal İbni Umeyye ihtiyar bir kimsedir. Gücü kuvveti gitmiştir. Hizmetçisi de yoktur diyor. Ona hizmet etmemi çirkin görür müsün? Allah Resulü Sallam hayır çirkin görmem fakat sana yaklaşmasın buyurdu. Hanımı diyor ki vallahi onda hiçbir hareket yoktur. Vallahi o günden bu yana ağlamaya devam etmektedir. Dedi diyor. Bunun üzerine akrabamdan bazı kimseler bana dediler ki hanımının evinde sana hizmet etmesi konusunda sen de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istesen nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hilal İbni Umeyye'nin karısına, kocasına hizmet etmesi için ne yapmıştı? İzin ver. Yani sen de böyle bir izin iste diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi Ben de onlara dedim ki vallahi bu hususta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istemem diyor. Ve bu konuda ne diyeceğini bilemem çünkü ben genç birisiyim diyor. Aradan 10 gün daha geçiyor ve tam 50 gün oluyor kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizimle konuşulmasını yasakladığı günden bu yana tam 50 gün geçmişti diyor. 50. günün sabahında sabah namazını kılmış ve evlerimizin birinin damında oturuyordum diyor. Ben Orada Allah Azze ve Celle'nin Tevbe Suresi 118. ayette buyurduğu hal üzereydim diyor. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü bana dar gelmişti diyor. Allah Azze ve Celle öyle buyuruyor ayette. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmişti. Ve vicdanım beni sıktıkça sıkıyordu. İşte bu isnada sel dağından dağ üzerinde yüksek bir sesiyle bir kimseye ''Ey Ka'b i̇bn Malik sana müjdeler olsun.'' diye en yüksek sesiyle bağırmaya bağıran birisinin sesini duydum diyor. Bu müjdeli haber üzerine anladım ki Allah Azze ve Celle beni affetti diyor ve hemen secdeye kapandım diyor. Anladım ki benim için bir çıkış yolu ve kurtuluş gelmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırdıktan sonra insanlara Allah'ın bizim tövbemizi kabul ettiğini ilan etmiş ve insanlar da bunu bana müjdelemek için hepsi koşup gelmişlerdi diyor. Arkadaşlarım tarafına da bir takım müjdeler gitmişti. Bana da Zübeyir İbn-i Avvam müjdelemek için atını sürmüştü. Ve Eslem kabilesinden Hamza İbn-i da koşup Selle Dağı'nın üstüne çıkmıştı. Bunun sesi nedir? Attan daha hızlı gelmişti diyor. Yani ilk müjdeyi bana o verdi diyor. Beni sevindiren sesini işittiğim bu müjdecinin bana geldiği zaman Üzerimdeki iki kat elbisemi hemen çıkarıp müjdelik olarak ona giydirdim. Vallahi diyor o gün bunlardan başka elbisem yoktu diyor. Ve emanet olarak iki parça elbise alıp giydim diyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim. Oradaki insanlar beni grup grup karşılamaya ve tevbemin kabulünden dolayı beni tebrik ediyorlar ve Allah'ın senin tövbeni kabul etmesi sana kutlu olsun. Ne mutlu sana diyorlardı. Nihayet mescide girdim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oturmuş. insanlar da etrafında toplanmışlardı. Hemen Talha İbni Ubeydullah ayağa kalktı. Koşarak geldi. Benimle tokalaştı ve beni tebrik etti. Vallahi diyor muhacirlerden Talha'dan başka kimse kalkmadı diyor. Benim için ayağa kalkmadı ve Talha'nın bana yapmış olduğu bu şeyi hayatım boyunca asla unutamam diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme selam verdim. Düşünün kardeşlerim. 50 gün boyunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bile o kimseyle konuşmuyor. Hiçbir selamını almıyor. Ve sonra diyor o sevinçle gittim Allah Resulü aleyhissalatü vesselama selam verdim diyor. Ve... Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin diyor sevinçten bizi şimşek gibi parladı ve parlar bir şekilde annenden doğduğun günden bu yana geçen günlerin en hayırlısı ile sevin diyor. Öyle bir gün ki kardeşlerim 50 gün boyunca hiçbir kimse konuşmuyor, selamını dahi almıyor ve Allah'ın tövbesi geliyor, Allah'ın kurtuluşu geliyor ve Allah Resulü ne diyor bakın? Annenden doğduğun günden bu yana geçen günlerin en hayırlısı ile sevin diyor ey Kâbe. Ben dedim ki ey Allah'ın Resulü bu müjde senin tarafından mı yoksa Allah tarafından mı? Yani Allah sana hususi vahiy mi indirdi hadis olarak yoksa kıyamete kadar okunacak bir ayet mi indirdi diyor. Allah Resulü Selam diyor ki bilakis diyor bu Allah katındandır buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sevindiği bu durumla karşılaştığında Yüzü ay parçası gibi parlardı diyor. Allah Resulü Selam sevinçli bir durumla karşılaştığında yüzü aynı ne yapardı diyor? Bir ay parçası gibi olurdu diyor. İşte böyle de ne yaptı? Bir ay parçası gibi oldu Allah Resulü Vesselam'ın yüzü diyor. Biz de sevinçli bir vahiy geldiğini onun bu sevimli yüzünden anlardık diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önüne oturdum ve dedim ki ey Allah'ın Resulü. Tövbemin bir göstergesi olarak malımın hepsini Allah ve Resulü için vermek istiyorum dedim. Allah Resulü Vesselam şöyle buyurdu. Malının bir kısmını yanında tutman senin için daha hayırlıdır dedi. Ben de Hayber'de ganimetten payıma düşen malımı yanımda tutuyorum dedim. Ve Allah Resulü Vesselam dedi ki... Ben Allah Resulü dedim ki... Ey Allah'ın Resulü Allah beni bu sıkıntıdan ancak doğru sözlü olmam... Doğruluktan ayrılmamam sebebiyle kurtardı. Yine tövbemin bir göstergeleri olarak ben yaşadığım müddetçe doğruluktan doğru sözden ayrılmayacağım dedi. Vallahi ben bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme söylediğim zamandan beri Müslümanlardan hiçbirisini doğru söylemekte Allah'ın bana yaptığı imtihandan daha güzel, daha güzel bir imtihan yaptığını bilmiyorum diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o o sözlerimi söylediğimden bugünüme kadar yalan söylemek hatırımdan bile geçmedi diyor. Bundan sonra yaşadığım zaman içinde de Allah'ın beni yalandan kurtaracağına, kurtaracağını kuvvetle ümit etmekteyim. Bunun üzerine kardeşlerim Allah azze ve celle şu ayetleri indiriyor. Allah peygamberin ve içlerinden bir kısmının kalpleri neredeyse imandan kaymak üzereyken güçlü kanında peygambere tabi olan muhacirlere ensarın tövbelerini kabul etmiştir. Muhacirlerle ensarın tövbelerini kabul etmiştir. Kabul etmiştir çünkü o onlara karşı çok müşfik ve çok merhametlidir. Keza peygamberle birlikte savaşa çıkmaktan geri çıkan 3 kişinin tövbesini de kabul etmiştir. Çünkü bunlar savaştan geri kalınca bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini sıktıkça sıkmış ve Allah'ın azabından yine Allah'ın kendisinden başka sığınacak yer olmadığını anlamışlardı. Sonra da Allah hep Allah'a sığınıp tövbe etsinler diye onların tövbesini kabul etmişti. Şüphesiz tövbeleri en çok kabul eden, çok merhametli olan yalnız ve yalnız Allah'tır. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve sadıklarla birlikte olur. evet kardeşlerim bu ne güzel mutluluktur ki ve onlara verilmiş ne güzel bir müjdedir ki onların tövbesini Allah Azze ve Celle kabul ediyor ve kıyamete kadar okunacak olan bu ayeti kerime yani tövbe suresi 117 ve 119. ayeti kerimeleri ne yapıyor indiriyor kardeşlerim vallahi diyor Kabe İbni Malik Allah'ın bana ihsan buyurduğu nimetler içinde beni İslam dinine hidayetinden sonra nefsimde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme doğru söylemekten daha büyük hiçbir nimet asla ihsan etmemiştir. Büyük nimet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yalan söyleyip de helak olmuş bulunmamak nimetidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yalan söyleyenler muhakkak ki helak oldu o münafıklar. Çünkü Allah Azze ve Celle onlar hakkında onlardan biri hakkında söylenebilecek en ağır sözleri söyledi diyor. Şöyle buyurdu Allah Azze ve Celle. Savaştan onların yanına döndüğünüz zaman özürlerini kabul edip kendilerinden vazgeçmeniz için Allah'a yemin edeceklerdir. Onlardan vazgeçin. Zira onlar pistir diyor Allah Azze ve Celle. İrtikap etmiş oldukları... Kazanmış oldukları şeyden dolayı şeyden dolayı ceza olarak varacakları yerde ancak ve ancak cehennemdir diyor. Kendilerinden hoşnut olmanız için size yemin etmektedirler. Halbuki siz onlardan hoşnut olsanız bile Allah'a fasık kimselerden asla asla hoşnut olmazlar. O münafıklar geldiler Allah Resulü Selam'a ne yaptılar? Özür beyan ettiler. Ve zahirine göre Müslümanlar da ona göre ne yaptılar? Hükmettiler. Zahirine göre hüküm verdiler ve onlardan razı oldular. Ama diyor her ne kadar siz onlardan razı olsanız da yani zahirine göre ve gizlilikleri en iyi bilen Allah azze ve celle onların kalplerini bildiğinden dolayı onların münafık olduklarından dolayı onlardan asla ne olmayacaktır? Hoşnut ve razı olmayacaktır. Evet kardeşlerim Kabe ibn Malik sözlerini şu şekilde bitiriyor. Tebuk Savaşı'na özürsüz katılmayan benimle beraber üç kişi özür beyan edip yemin eden ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendini, kendilerini özrünü kabul edip onlar için Allah'tan bağışlanma dilediği kimselerden Allah'ın bizi affetmesi için biz elli gün geri kalmıştık diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim işimizi Allah hakkımızda hüküm verene kadar geriye bırakmıştı Bunun içindir ki Allah azze ve celle... Keza peygamberle birlikte savaşa çıkmaktan geri bırakılan üç kişinin tövbesini de kabul etmiş kabul etmiştir diyerek tövbe 119 ayeti ne yapmıştır? İndirmiştir. Yoksa Allah'ın bu ayette zikrettiği yemin etme ve geri bırakılma bizim savaştan geri kaldığımızdan dolayı değildir. Bu ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim üçümüzü ve bizim tövbemizi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yemin ve özür beyan edip de özürleri kabul olunanların tövbelerinden geri bırakmasıdır diye bitiriyor Kâb-ı Malik kıssası böylece kardeşlerim. Gerçekten kardeşlerim düşünüldüğü zaman ve insan kendisini onların yerine koyduğu zaman gerçekten çok büyük bir imtihan. Ama burada da yine sahabelerin Allah Resulü Aleyhissalatu vesselamın emirlerine olan bağlılıkları nedir? Gündeme geliyor kardeşlerim. Hiç kimse onlarla konuşmayır. Kendi kardeşleri, kendi akrabası ve düşünün kendi hanımı bile ne yapıyor? Artık onlarla ayrılmak zorundaklıyor. Çünkü Allah Resulü Selam öyle emrediyor. Ve ondan sonra Allah tarafından kurtuluş geliyor. Ve Allah Azze ve Celle o üç kimseyi ne yapıyor? Tövbelerini kabul ettiğini beyan ederek kıyamete kadar okunacak. Kur'an-ı Kerim'de ne yapıyor? Zikrediyor kardeşlerim. Şimdi... Şeyh Hüseymin Rahimahullah Gerçekten e, Bu hadisin çıkartılacak faydalarıyla Alakalı e, yaklaşık Neredeyse 30 sayfadan fazla e, Fayda zikrediyor Gerçekten oldukça fazla Ama bugün inşallah Bu dersimizde bununla iktifa edelim e, ve inşallah Allah ömür verirse önümüzdeki Derste gerçekten çok büyük Faydalar var ki Şeyh Hüseymin Rahimahullah Allah kendisine rahmet etsin Hadisi kelime kelime e, inceleyerek oradan çıkartılan fıkhi e, konuları ne yapmıştır e, Allah'a kendisinden rahmet etsin Allah kendisinin mekanını cennet eylesin çıkarmıştır gerçekten çok büyük dersler ibretler var ve onları da inşallah Allah kısmet ederse önümüzdeki derste işleyelim inşallah Subhanak Allahu Ma rabbanahu bishamdik, <Sessizlik> eşhedu la ilahe illa ant